Radyo Tiyatrosu İbrahim Havvas Prensesim Prensesim Eleni sen misin? Niçin böyle dalgın oturuyorsunuz? Üzgünsünüz galiba Üzgünüm İçime hava kanlar basıyor Sizi eğlendirmek için ne yapmamı arzu edersiniz? Eğlenmek mi? Eğlenmek neşelenmek <gülüyor> Teşekkür ederim İlk defa böyle görüyorum Bizanslı genç asilzadeler etrafında Pervane gibi dönüyorlar Bir gönül meselesi mi ha, Özür dilerim prensesim Söyle eleni Yoksa Yoksa sizinle evlenmek isteyen Asilzadelerden birini mi düşünüyorsunuz Asilzadeler ha İnsan unvanının asilzade olması ile Sahiden asil olur mu ...bu asilzadelerin benimle evlenmek için bababa nasıl dalkavukluk yaptıklarını görmediğimi mi sanıyorsun Eleni? Hayır Eleni, onların hiçbiri bana koca olamaz. Benim evleneceğim erkek Mert olmalı. Mert, dürüst ve mütevazı. Affedersiniz, birden öyle düşündüm işte. Acaba hokkabazları emretseniz? Sizi güldürürler, sıkıntılarınızı unutursunuz. Onlar asilzadelere eğlendirsin. Fakat imparator babanız... Sizi böyle hüzünlü görürse ne kadar üzülür. Biliyorum ama bu hal elimde değil ki. Eğer uyumak... Hayır bahçeye çıkacağım. Nasıl arzu ederseniz... Size refakat edebilir miyim? Hayır teşekkür ederim yalnız çıkacağım. Gece vakti. Koca saray bahçesinde tek başınıza. Biraz kendimi dinlemek istiyorum. Kaç gündür akşam karanlığıyla birlikte... ...içime bir mahzunluk çöküyor. Kalbim kafesinden çıkmak isteyen bir kuş gibi çırpınıyor. Sanki... ...sanki ben buraya... Bu koca saraya ait değilmişim gibi bir his kaplıyor içimi Prensese neler oluyor böyle Korkuyor. Bir şey mi dedin Eleni A, e, Şey prensesim Mehtabı yıldızları seyrederseniz çok iyi olur Rahatlarsınız Umarım öyle olur Eleni e, Emrediniz prensesim Eleni al şu bilezikleri Ben takmayacağım Yetim kızlara dul hanımlara ver Sevinirler Prensesim hep böyle dağıtırsınız Para, mücevher, altın... ehnize ne geç? Benim için hayatın en zevkli tarafı insanları sevindirmek. Hanendelerle müzisyenleri de bahçeye yollasam mı? Yalnız kalmak istediğini söylemiştim Eleni. Özür dilerim prensesim. Oh, gece ne kadar güzel. Her taraf sessiz. Mehtap bahçeyi gündüz gibi aydınlatıyor. Ah yıldızlar havuza aksediyorum. Gök ne kadar harika. Yıldızlar kaynaşıyor. Kainat ne kadar mükemmel. Hiçbir şey ne eksik ne fazla. Şu böceklere bu sesi veren ki... Ya, ya şu yolunu boşlukta tutan ki? Bunları ve her mahluku yaratan bir Halik var ama... ...o bizim papazların ağızlarını şapırtada şapırtada anlattıkları yaratıcı değil. Tıslıs doğru olamaz. Ah, i̇çim yavaş yavaş sevinçle doluyor. Ruhumu saran sıkıntı kayboluyor. Ah, ne kadar huzurluyum. Neredeyse kendimden geçeceğim. <gülüyor> bir kuş gibi hafifledim. La ilahe illallah... Muhammedü'n Resulullah. Ne? Ne dedi? Ne, ne dedim ben? La ilahe illallah... ...Muhammed'in Resulullah. Daha önce hiç işitmediğim... ...ve hiç söylemediğim bir söz. Peki manası ne bunun? Manas, Kalbime öyle geliyor ki bu cümle Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun resuludur demek. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Baba Efendim oğlum Baba elindeki zembil ne zaman biter Ne oldu sıkıldın mı Evet çok sıkıldım Bak Abdülhamit amca da işini tamamladı Sen hala ölmeye devam ediyorsun Üzülme az sonra ben de bitirdim Hocam zembiller hazır Eline sağlık Abdülhamit Baba Söyle İshak Akşam olmak üzere hadi eve gidelim İshak iyice sıkılmışa benzer ee, Ne de olsa çocuk Sabahtan beri yanımızda. Baba siz neden Bağdat'ta değil de Dicle Nehri'nin kıyısında zembil örüyorsunuz? Evladım, zembilleri hurma yapraklarından örüyoruz. Bağdat'ın içinde hurma yapraklarını bolca bulamayız ki. Olsun yine de Bağdat'ta çalışabilirsiniz. Doğru, Bağdat'ta da çalışılabilir. Ama sen fark etmedin mi? Bazı zembilleri suya veriyoruz gidiyor. Niçin? Nehrin aşağı yatağında bunların kendiliğinden geldiğini sanan kimsesiz yaşlı bir kadın zembilleri toplayıp çarşıda satarak nafakasını kazanıyor. E siz kendisine verin. O zaman el emeğini değil sadaka yemiş olur. Akşam girmek üzere ben bir abdest alayım. İshak hadi sen de abdest al. Bak zembilin örülmesi bitti. Namazı kılar Bağdat'a döneriz. Ey İbrahim Havas, Bana yardım et Allah, Sanki bir genç hanım benden yardım istedi Yoksa rüzgar sesini öyle mi sandın Nasıl olur Ey İbrahim Havas, Bana yardım et ...hocam biz hazırız. Abdülhamit, sen de bir ses duydun mu? Ses mi? Yok, hayır duymadım. Etrafta kimsecikler yok. Sanki genç bir kadın... ...benden yardım istiyordu. Ben de bir şey işitmedim babacığım. Ah, neyse. Hayırdır inşallah. Efendim, unutmadan sorayım. Ben yarın... ...emrettiğiniz gibi zembilleri götürüp... ...müşterilere teslim edeceğim. Öbür gün sabah namazında... Mescitte buluşacağız diyeyim. Evet Zembilleri teslim ettikten sonra da... ...yol hazırlıklarını tamamlarsın Baba yine seyahate mi çıkıyorsunuz? Evet oğlum Bu defa nereye gidiyorsunuz? Beytullah'a Ama hac mevsimine daha çok zaman var Hac'a değil umreye gidiyoruz Beni ne zaman götüreceksiniz? İnşallah daha sonra hep beraber gideriz değil mi hocam? Hele o gün olsun Hocam Bağdat'ta akşam ezanları okunuyor Allah hiçbir İslam memleketini ezan sesinden mahrum etmesin Amin İşte pek bir sana. Duvarları ne kadar kalın. Ah, kuvvetli bir rüzgar çıktı. Ah, ah, beni havaya kaldırdı. Uçuyorum. Uçuyorum. Etrafta kimseler yok. Ey İbrahim Abbas. Buradayım. Buradayım. Ah. Resim beni çağırıyor. Ha, sarayın içindeyim. Komşa bir salon. Ha. Salonun ortasındaki ne acaba? Evet, evet bir kafes. Ne acayip bir şey bu. Ey mübarek insan, kurtar beni. Kafesin içinde genç bir kız. ...bu ses... ...rüzgarla karışık duyduğum ses... ...bu sesi işte... ...evet... ...evet sesin esami çözüldü... ...Allah Allah... Ben, ...ben yaklaştıkça kafes uzaklaşıyor... ...kurtar beni... ...ya İbrahim Hamas... ...kurtar beni... ...kurtar... ...kurtar... Inşallah. Bu gece üçüncü defadır aynı rüyayı görüyorum Kim bu kız oh, Ya Rabbi Hayra tebdiyle Şimdi hocam Cüneydi Bağdadi Hazretleri hayatta olsalardı Bu sırrı çözerlerdi ama Bakalım Gün doğmadan neler doğar Camiye. Bismillah. Esaile. Bağdat çok gerilerde kaldı efendim. Bir günde dünya böyle çok gerilerde kalacak işte. Ama o günkü atlarımız kişilemeyen cinsten. Ben onu bunu bilmem efendim. Tek kurtuluş ümidim evliyaullah'a olan muhabbetim. Seyahatimiz müddetince ikimizden birinin emir olması lazım. İşler onun kararına göre yapılacak. Emir tabii ki sizsiniz efendim. Emir ben olursam kararlarıma dayanabilecek misin? Elbette Pekala Halep oradaysa arşın burada <Gülüyor> Tamam Burada mola verebiliriz Ben biraz çalı çırpı toplayayım Hemen ateş yakarım Abdülhamid Buyurun efendim sen şu ağacın altına otur bakalım Ama otur e, nasıl efendim İtiraz caiz değil Unutma emir benim Peki efendim eh, Sofra az sonra hazır olur Keşke ben emir olsaydım Her işi hocam yapıyor Ben burada oturuyorum Fakat ne yapabilirim Emir olsaydım Ona emir edemez iş buyuramazdım ki o emir olunca beni çalıştırmıyor. Büyüklerin işine akıl sermiyor. <gülüyor> Öyle kara kara ne düşünüyorsun? <gülüyor> hiçbir şey. Hmm, demek hiçbir şey. Ah, evet. Büyükler kalplerin casusu. Yağmur hızlandı herhalde. Al şu benim üstümdekini de Şöyle bir durda yere sığınalım Ya siz efendim yor, Hayır siz Emir'e hayır demeye ruhsat var mı Abdülhamit? Bizans'a gel İstanbul'a Abdülhamit Sen de duydun mu? Niye efendim? Sesi, özlerin sesini mi? Bizans'a gel. İstanbul'a diyen sesi. Kim? Biri mi dedi? Allah Allah. Yine aynı ses. Görünürlerde kimse yok. Neyse, neyse, önemli değil. <Sessizlik> Muhafız Buyurun imparator azette. Elena'i çağır. Em edersiniz. İmparator hazretleri Prenses Tanasya son zamanlarda biraz rahatsızmış galiba Hiç anlamıyorum muhterem psikopos Üstelik birkaç gündür odasından da dışarı çıkmıyor Kendi kendine bir şeyler sayıklıyormuş e Şey saray hekimi bir muayene etse Haklısınız Evet hekimin bakması lazım İmparator hazretleri Eleni geldi Huzura al Başüstüne Buyurun İmparator Hazretleri Beni emretmişsiniz Tanasya'dan bahset bana Nedir bu konuşulanlar Tanasya şunun bunun diline düşecek bir kız mı O bir prenses O benim kızım Efendim ne desem bilmem ki Şey bazı muammalı şeyler söylüyormuş efendimiz Bu doğru mu Eleni Evet Haşmet Mead Prenses hazretleri yabancı bir lisanla bir şeyler söylüyor ve bunu arada bir tekrarlıyor. Ne diyor? La ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah gibi sözler. Bu sözler Müslümanların lafları değil mi muhterem Piskopos? Nasıl olur? Kim kandırdı Tanasya'yı? Evet İmparator Hazretleri buyurduğunuz gibi bu söz Muhammedilere mahsustur. Kalben inanarak söyleyen biri Hristiyanlıktan çıkar Müslüman olur Eleni kızım son zamanlarda prensesin yanına yabancı biri geldi mi? Hayır efendim hiç kimse Pekala bunları ilk defa ne zaman söylemeye başladı? Tahminen bir hafta kadar önce prenses bir iç sıkıntısı yaşıyordu hmm. Biraz ferahlamak ümidiyle sarayın bahçesine çıktı Vefakatıma müsaade etmedi gecikti Gecikince meraklanarak ben de bahçeye çıktım Havuzun kenarına erişmiş demin söylediğim sözleri tekrarlıyordu Ve o günden beri aynı hal devam ediyor he? Evet aziz peder hmm. Şu kadar entrika Devlet işi arasında bir de bu rezalet <gülüyor> Ne yapmamı teklif edersiniz Çare Çare muhterem psikopos evet. Ekselansları Prensesimizi saray hekimine muayene ettirme fikrimi tekrar ediyorum Aklını kaçırmış olabilir ne yazık ki hakikat bu. Hekimlerde de faydalı olamazsa... ...çok üzgünüm. Çok. Ağzından yel alsın Aziz Beder. Yüreğimi dağlamayın. Efendim, şu ileride konaklamış bir kervan var. Evet. Ben de fark ettim. Selamın aleyküm yolda. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Uzak yoldan geliyorsunuz herhalde. Bağdat'tan gelip Hicaz'a gidiyoruz. Maşallah. Demek hacca niyet etmişsiniz? Daha hac mevsimine vakit var. Nasipse umre için yoldayız. Mola vermez misiniz? Biraz istirahat etmiş olursunuz. Atlar da dinlenir. İnelim Abdülhamit. Davete icabet etmek lazım. Hadi Bismillah. Veya çağrıldığın yere erinme... ...çağrılmadığın yere görünme. Su içer misiniz? Zahmet olmazsa. Rahmet olur inşallah. Buyurun. Bismillah. Elhamdülillah. Su gibi aziz olun. Amin. Amin. Görünüşe bakılırsa alim birine benziyorsunuz. Dediniz ya. Görünüş. Görünüş insanı yanıltabilir. Aman efendim. İnsanın bazen böyle cilveleri olur işte. Hakikaten şu an bir aleme ihtiyacımız var. Allah Allah. Burada şu çölde. Hayır. Bizimle seyahat eden bir genç var. Sohbet ederken bazı sualler sordu Cevap veremedik Belki siz cevaplandırırsınız diye düşünmüştüm Eğer bildiğimiz bir meseleyse Memnuniyetle Suali ne İmanın hakikati nedir diyor Ne o Benden mi bahsediyorsunuz Ha işte suali soran genç bu Yakup belki bu zat Sana tatmin olacağın cevabı verebilir ne kadar keskin bakıyor Sanki içim olmuyor Allah Allah Ayret Hocam bu gence niye böyle pür dikkat bakıyor acaba Siz Yahudi misiniz Yahudi mi Yahudi Bunu nereden çıkardınız Ama efendim şey Yahudi olmaması lazım Sualinizin cevabı şudur İmanın hakikati Allahu Teala'dan başkasına güvenmemektir. Her şeyi ondan bilmek ve ondan beklemek. Bilmem anlaşıldı mı? Şey, evet, doğru söylediniz. Ben ben bir Yahudiyim. Aa, hakikaten Yahudiymiş. İtiraf etti. Nasıl oldu da biz anlayamadık? Efendim, verin elinizi öpeyim. Müslüman olmak istiyorum. Madem Müslüman olacaksın, hemen kelimeyi şehadet getir. Ölümün ne zaman vaki olacağı belli olmaz. Şimdi benim söyleyeceklerimi tekrar et. Peki. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne illahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu ve eşhedü enne ...Muhammeden Abdühü ve Resulü. Tebrik ederim. Nasipli insanmışsın. Anlat bakalım Yakup Efendi. Ne olup bitti? Efendim, bir Musevi kitabında şöyle bir cümleye rastladım. Sıddik. Yani hakiki müminin... ...anlama kabiliyetine yanlışlık olmaz diyordu. Biz o anlama kabiliyetine... ...firaset diyoruz. Ben de bunun üzerine... Müslümanları imtihan etmek istedim. Çünkü ne Hristiyanların ne de Yahudilerin arasında... ...firasetli bir kimseye rastlamadım. Kendi kendime dedim ki... ...belki Müslümanların arasında sıddik olan kimseler vardır. Çünkü onlar... ...biz Allah aşkından başka her sevgiyi kalbimizden çıkarırız diyorlar. İşte böyle düşünerek seyahat ediyordum. Sonunda size rastladım... ...ve siz benim Yahudi olduğumu anladınız. Ben de sizin sıbdik olduğunuzu anladım. Bunun için Müslüman oldum. <gülüyor> Hikayem bundan ibaret. Hakikati araştırma cehdi... ...seni iman nimetine kavuşturdu. Bir şey söylemek istiyorum. Çekinme ya. Ben de sizinle gelmek istiyorum. Yolumuz Mekke'ye ama. Hayli uzak. Olsun. Geleceğim. Sen bilirsin. İbrahim Abbas hazretlerine bak. Önümüzde at sürüyor. Fakat şu dehşetli sıcağı aldırdığı yok. <gülüyor> Üstelik çok az su içiyor. Az yemek yiyor. Doğru diyorsun. Allah dostları az yiyip az içer. Ama ben yine susadım. da suyun bitmiş. Sende su var mı? Var ama çok az. Buyur. <gülüyor> Sağ ol. Bismillah. ...ras kalsın bayılacaktım. İnşallah bir suya rastlarız da... ...kana kana içeriz. Yakup... ...suyumuz hiç kalmadı. İbrahim Hava hazretlerinden isteyelim. Belki onun kırbasında vardır. Hadi üstada yetişelim. Hocam... Söyleyeyim evladım. İkimizin de suyu bitti. Acaba sizin kırbada su var mı? Var. Alın bakalım. Teşekkür ederiz hocam. Yine ne bir damla suyumuz kaldı... ...ne takatimiz. Güneş kavurdukça kavuruyor. Herhalde az sonra buharlaşırız. Bak... ...hocam dönmüş bize bakıyor. Ne oldu? Yoruldunuz mu? Efendim... Sıcak bizi bitirdi Hiç mecalimiz kalmadı Bir haftanın yorgunluğu Şiddetli güneş Kolay değil tabi Ama şu pınarı niye görmediniz Pınar mı Hani nerede İşte tam arkanızda oh, Hayret Şimdi oradan geçmiştik Ne su vardı Ne, ne bir şey Prensesim e, Efendim Eleni Elimizdeki bir İncil mi Evet İncil Aziz Barnabas İncil'i Hakikatleri yazan İncil Hakikatleri mi Evet Onun son peygamber olduğunu haber veriyor ha, O kim Muhammed Aleyhisselam Yani Müslümanların peygamberi En son peygamber mi Evet İşte bu kitapta hepsi yazılı fakat papazlarımızın elinde bu İncil'i hiç görmedim Hı. Ben de görmedim Ha oh, Kafam karıştı Saray kütüphanesinin gizli bir bölmesinde buldum Hayret demek saklamışlar e, Peki papazlar niçin bu İncil'den hiç bahsetmiyorlar? <gülüyor> Bahsederler mi? O zaman yalanları ortaya çıkar e, e, Saray günlerdir sizin deli olduğunuz şayalarıyla çalkalanıyor Bu dedikodulara imparator babanız bile inanmış diyorlar Prensesim Babanızla bir konuşsanız böyle kendisinden uzak durmanız hiç de doğru değil. Evet haklısın. Babamla konuşmalıyım. Deli olmadığımı anlamalı. Ha, korkuyorum prensesim. Niçin ağlıyorsun Eleni? Korkacak ne var? Müslüman olduğunuzu anlarlarsa psikopos ve yardakçıları size muhakkak zarar verirler. yo yok yo, korkma Eleni. Beni koruyan korur. Bana bir zarar veremezler. Hiç korkma. Şu ağaçlıkta mola verelim İyi olur hocam biz acıktık Bizans'a gel İstanbul'a Aynı ses Aynı ses çağırıyor Defalarca çağırıyor Abdülhamit Yakup belli ki yine duymamışlar Mutlaka İstanbul'a gitmeliyim Zaten attığım her adım Hicaz'a doğru değil Sanki geri geri gidiyor ...bir kuvvet beni İstanbul'a çekiyor. Ya siz... ...siz yemeyecek misiniz efendim? Siz buyurun... ...afiyet olsun. Ancak... ...ancak bana müsaade. İnşallah Mekke'de buluşuruz. Şey tabii... ...zaten Umre'ye gidiyoruz ya efendim. Siz gideceksiniz. Ben... Ben geri dönüyorum. Birden mi? Yani, efendim, ben sizinle olmak için. İnşallah, İnşallah yine beraber oluruz. Allah'a ısmarladık. Du'a ediniz. Ne diyorsun ya Hamidi Esvet? Büyüklerin işini akıl terazisiyle tartma diyorum. Çözün beni. Olamaz. Mümkün değil. Çözün. Sakin ol. Çözün. Apostol, sakin ol. Andrea'nın yakılması lazım. Niçin? Niçin? Bir insan diri diri yakılır mı? Hayır yakamazsınız. Hayır. Öyle söyleme. Hayır. Kardeşinin içine cinler girmiş biliyorsun. Ne söylediğini, ne yaptığını bilmiyor. Bu ruhunun temizlenmesi için yaklaşırsın Hayır hayır o cinli değil Yaktırmam Asla yaktırmam Rayb Efendi Odun yığını hazır deliği getirelim mi Hayır Evet Odunların ortasındaki direğe zincirle bağlıyor Peki şimdi getiriyoruz Yapın. Bırakın onu Yapın. Odunları yakın Belki Belki iyileşir bana müsaade edin. Kasabaya götürüp bir tabibe göstereyim. Ne olur. Ne sakin, olur rahibe Efendi. Sakin efendim. ol Apostol sakin ol. Biliyorsun ben kardeşini iyileştirmeye uğraştım ama olmadı. Söyle bana uğraşmadın mı? Söylesene. Biraz sonra bedeni ateşlerin içindeyken ruhu azaptan kurtulacak. Ben kendisini takdis edeceğim. Üstüne kutsal su serpeceğim. Hiçbir bir acı duymayacak ki. Hayır rahip efendi. İnsanın yakılması caiz değildir. Sen ruhtan ne anlarsın ki onu kurtarmaya bakıyorsun? Hı, acı duymazmış. Hadi sok bakalım parmağını şu ateşe öyleyse. Ki. Ne zaman geldi duymadık Bu da nereden çıktı Ne heybetli bir adam Sen de kimsin yabancı Bu köyde ne işin var Hem işimize niçin karışıyorsun Eğer mevzu bahis olan bir insanın hayatıysa Orada herkesin söz hakkı olur Bu hakka dayanarak müdahale ediyorum Deliği yakamazsınız muhterem peder Bırakın onu ben tedavi edeceğim. Tedavi edilecek bir hali yok. Ben onu kutsal suyla yıkadım ama bir faydası olmadı. Haftalardır bağırıp çağırıyor. Artık tahammülümüz kalmadı. Ne olur Rahip Efendi. Bir müsaade edin. Belki yabancı onu iyileştirir. Yalvarıyorum. Yalvarıyorum muhterem peder. Şu evet. bağlı olan adamı da çözün. Seni azizler gönderdi. Sağ ol. Sağ Niko. Apostolun bağlarını çöz. Olur Lütfen şöyle kenara çekilin de hastayla konuşayım Evladım Geçmiş olsun Demek hastalandı Adın ne senin e, Andrea Kardeşimin adı Andrea Rahip efendi Şöyle sakin bir yer yok mu A, Benim evime gidebiliriz e, Benim evime gideyim. Buyurun öyleyse İbrahim efendi Söyle apostol e, Kardeşim Andrea iyileşecek mi Ne dersiniz Allah'tan ümit kesilmez apostol Biz elimizden geleni yapıyoruz Şifa Cenab-ı Hak'tan Eğer iyileşmezse korkarım Köylüler onu yakmak için yeniden Teşebbüse geçecekler Andrea'nın içindeki cinlerin geceleri Ev ev köyü dolaştığına inanıyorlar <gülüyor> Allah Allah daha neler duyacağız? Korkma. Ölümden başka her şeyin bir çaresi vardır. Hı hı. E, siz İstanbul'a gidiyordunuz değil mi? Evet. İnşallah. Günlerdir aklım başımda değil. Şimdi hatırladım. E, bundan yedi sekiz gün önce köye çingeneler uğramıştı. İstanbul'dan geliyorlardı. Ee. İmparatorun kızı Prenses Tanasya'nın da bir gece aniden aklını oynattığı söyleniyormuş. Hekimler bir türlü tedavi edemiyorlarmış. Hmm. Bizans dört günlük mesafede. Demek sadece dört günlük yolun var. E, evet. Eğer isterseniz size rehberlik edebilirim. Memnun olurum. Hastamız iyileşsin de. Şey Niko, yabancı adam üç gündür ne yapıyor? Apostolun evinde rahip efendi. Onu ben de biliyorum canım. Ne yapmış? Andrea'yı iyileştirebilmiş mi? Uğraşıyormuş. Andrea Muhammed'in yanında kuzu gibiymiş. Aa, hayret. Şaşılacak şey. Köylüler Bağdatlı'nın Andrea'yı iyi edeceğine inanmaya başladılar. İşte bu çok kötü. E, buna sen de inanıyor musun Niko? Evet. Ne desem bilmem ki. Ama zannedersem Andrea iyileşecek. Bu haber hiç iyi değil. Bari ben de Apostol'un evini bir ziyaret edeyim. Belki vaziyete hakim olurum. Apostol evladım. Ben şey, günlerdir kardeşini merak ediyorum da... Nasıl oldu? İyi. Demek iyi Çok memnun oldum Peki şimdi nerede İçeride Sen de bahçede çalışıyorsun Güzel Yabancının adı nedir İbrahim İbrahim. Bir tabip mi Bilmiyorum Fakat Andrea'yı iyileştireceğe benzer Saatler yürür odada var Bak oda kapısı açılıyor ne bir zembil var, koca bir şey. Geçmiş olsun Apostol. İyileştin mi yoksa? Kulaklarıma inanamıyorum. Kardeşim, Andrea, abi. Efendim, efendim çok teşekkür ederiz. Andrea sayenizde iyileşti. Estağfirullah. Temizliğe çok dikkat etmelisiniz. Bana müsaade eder misiniz? İbrahim efendi hala inanamıyorum. Andrea hakikaten iyileşti mi? <gülüyor> İyi misin Andrea? Bak inanmakta zorluk çeken var. İyiyim hem de çok iyiyim. Hem hayatım kurtuldu hem de sağlığıma kavuştum. E efendim e lütfen bu hediyeyi kabul edin. Bakın hiç giyilmemiş yepyeni bir elbise. Ne olur alın. Evet efendim lütfen. Teşekkür ederim Kabul etmiyor musunuz? Kibarlığınız için tekrar teşekkür ederim ama Benim yerime ihtiyacı olan başka birine verseniz Daha iyi olur Mesela rahip efendim <gülüyor> Yolcu yolunda gerek apostol Yarın sabah inşallah İstanbul'a doğru yola koyulacağım Keşke biraz daha kalsaydınız İşimiz var aposto Andrea sıhhatine kavuştuğuna göre sizinle gelebilirim herhalde Hay hay İnşallah yarın sabah beraber yola çıkarız İbrahim efendi çok merak ediyorum Acaba Andrea'yı nasıl iyileştirdiniz? Sır zembilde Anlamadım Andrea'nın elindeki zembili gördüm A Evet, büyükçe bir şeydi. İşte o zembile kardeşini öldü. Hastayı meşgul ederek tedavi ettim. Ben de e, zembil içeride vardı da çıkarken onu da öylesine eline almış zannetmiştim. Tekrar geçmiş olsun ama yine söylüyorum. Hastalığa yakalanmamak için temizliğe dikkat edeceksiniz. Müslümanlar niçin az hasta oluyor? Galiba çok temiz oldukları için Lütfen prensesim Ağlamayın Lütfen. Lütfen Peki kim ağlasın öyleyse Ağlayarak daha çok harap oluyorsunuz Eleni kararımı verdim Gidip babamla konuşacak ve onu deli olmadığını inandıracağım Bir faydası olacağını sanmıyorum Niçin? Sizi konuşturacak Konuştursun Siz de Allah'ın bir olduğuna Ve Muhammed peygamberin de onun Resulü olduğuna iman ettiğinizi söyleyeceksiniz Söylerim tabi Bu kanaate nasıl vardığınızı da soracak Sorsun Siz de bir gece vakti Yıldızlara bakıp tefekkür ederken Bu imanın kalbinize ilham edildiğini söyleyeceksiniz Tabii, herhalde yalan söyleyecek değilim İşte bütün bunlar Babanızı çileden çıkaracak Ve bu defa deli olduğunuza tam kanaat getirecek Ayrıca psikoposu da unutmayın İmparator psikoposun tesiri altında kalıyor Psikopos fırsat kolluyor O anı yakaladığında Anlayın lütfen prensesim Haklısın Eleni Bunlar sonunda beni yakacaklar Allah'ım Yardım et Allah'ım Bunaldım, daraldım... ...yapayalnızım. Yardım Allah'ım yardım. Bunlara deli olmadığını nasıl anlatacağım? İbrahim Efendi işte İstanbul surları göründü. Birazdan şehre gireriz. Hadi öyleyse. Bir an evvel girelim. Arkadaş bakar mısın? Buyurun yabancım. E, niçin sarayın önüne toplandınız? E, nedir bu kalabalık? İmparatorun kızı delirdi de merak ha. ediyoruz. Hala bir çare bulunamadı mı? Hayır e, çaresi yokmuş galiba. Teşekkür ederim. Hadi aposto, saraya girelim. Ben de mi geleceğim? Sen de gel. Vaktin yaklaşıyor. Hiçbir şey anlamadım. Muhafız efendi. Durun. Ne istiyorsunuz? Evladım. Ben muhakkak görmemiz lazım. Hekim misiniz? Öyle haber verebilirsin. Peki. İçeriye bildireyim. Apostol. Bir şu sarayın süsüne, yaldızına, devdebesine bak. Hı -hı. Bir de içindekilerin şu anki hallerini düşün. Ya İmparatorun yerinde olmak istemezdim doğrusu. Buyurun. Teşekkür ederim. Nihayet odaya girebildik. İmparator şu ayaktaki şişman ...yataktaki de kızı olmalı. Allah Allah. Prenses bizi görünce yerinden doğruldu. Aa, dikkatle İbrahim'e bakıyor. Hoş geldiniz muhterem hekim. İşte biricik kızım... Aklını kaybetti. Şuursuzca laflar ediyor... Çare... Ne olur çare... Ey İbrahim'i Havvas hoş geldiniz... Hoş bulduk... Rüyada benden yardım isteyen kız... Allah'ım... Bu ses onun sesi... Beni nereden tanıyorsunuz? Baskılardan... Yalnızlıktan... Deli iftirasından... Bitmek bilmeyen muayenelerden o kadar sıkıldım ki Allah'tan yardım etmesini yalvararak istedim Rüyada bir ses duydum Bana üzülme İşte şu gördüğün İbrahim Havvas yardımına geliyor müjdesini verdi Sizi görür görmez tanıdım Bakın muhterem hekim yine manasız laflar etmeye başladı Şey siz deli olduğuna inanıyor musunuz? Delinin ta kendisi daha neler söylüyor Giller periler işte Anlaşılan kızcağızı yaktırma niyetinde bu. Herkesin susmasını rica ediyorum. Size niçin deli dediler? Bir gece çok sıkıldım. Nedimem Elin'i de yanımdaydı. Onunla biraz konuştuk. Fakat ferahlayamadım. Değil mi Elin'i? Evet efendim. Doğru hatırlıyorsunuz. Bunun üzerine... ...kimseyi yanıma almadan... ...sarayın bahçesine çıktım. Aydınlık bir geceydi. Uzun uzun gökyüzünü seyrettim. Yıldızları, yeryüzünü, insanları düşündüm. Yaratıcıyı düşündüm. Hristiyanlıktaki teslis inancını düşündüm. Bu bana kabulü mümkün olmayan bir şey geldi. Allah Allah. Sonra? Sonrası bu işte. Hep böyle abuk sabuk konuşuyor. Hayır muhterem psikopos. Aklım başımda, şuurum yerinde. Ben ne hastayım ne deli. ...siz beni zorla deli etmek istiyorsunuz. Ha? Bilhassa siz... ...ben mi? Elinden gelse beni yaktıracaktın. İmparatoru aklınca yavaş yavaş bunu hazırlıyordun ama... ...işte oyunun bozuldu. Taner ya. Aziz bedere karşı nasıl böyle konuşursun? Herkesin susmasını rica etmiştim. Evet kızım. Birden... ...kalbime bir ilham doldu. Ve o an dudaklarımdan... ...la ilahe illallah... Muhammed'in Resulullah kelimeleri döküldü. Bunun üzerine rahatladım. Huzurla doldum. Ondan sonra o söz dilimden düşmedi. Ama çevrem bana deli damgası vurdu. Ben daha sonra imanımın doğru olduğunu... ...Barnabas İncil'inde de buldum. Benim deli olmadığımı... ...lütfen siz şunları anlatınız. Kızım... ...sen daha en başta deli denilen... Kamil iman sahiplerinden olmuşsun. Tebrik ederim. Bundan güzel akıllılık olur mu? Kızım. Bizim o taraflara gitmek ister misin? Ne var oralarda? Mekke, Kabe, Medine. Şunlar mı? Aman ya Rabbi. Mekke, Kabe-i Şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifi. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Apostol, sen de görüyor musun benim gördüklerimi? Görüyorum. Ama bana apostol deneyin artık. <Gülüyor> İbrahim Havvas, vakit yaklaştı. Allah'a kavuşma arzusu artık dayanılmaz noktalara vardı. La ilahe illallah. Muhammedün Resulullah. Öldü. Öldü. Öldü. Öldü. Siz bir veliye... ...beli demişsiniz İmparator Hazretleri. Bilmem ki. Öldü. Genç yaşta öldü kızım. Eleni. Siz prensesin muhakkak ki... ...en yakınıydınız. Onun en çok sevdiğiniz suyu neydi? Evet. ...Eline geçeni dağıtırdı. İnci, bilezi, küpe, para... ...ne olsa yetim kızlara, evleneceklere hediye ederdi. Cömertti yani. Evet. Mal toplamaktan hoşlanmayan cömert bir insandı. <Gülüyor> Eceliğe dikkat ettin mi? Sen de Müslüman olduktan sonra vefat etti. İki mümini sanki imanına şahit ederek dünyasını değiştirdi. Peki şu kadar kalabalık Bizans'ta... ...nasıl oluyor da hem de sarayın dört duvarı arasındaki bir insana... ...ilham yoluyla iman nasip oluyor? Sebebini elini anlattı ya. Anlattı mı? Ben duymadım. Mal toplamaktan hoşlanmayan... ...cömert bir insandı dedi ya... ...unutma ki... ...Allah... ...cömerttir... ...cömertleri sever... ...Radyo Tiyatrosu...